1144 numaralı konu, Bera ve İbni Ömer'in öğle namazının ilk sünnetine gösterdikleri ihtimam, Bera ve İbni Ömer öğleden önce 4 rekat sünnet kılarlardı.